Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. İman nedir? Oraya geldik. İmanla alakalı. İnşallah bu haftaki ders bununla alakalı. Önce İslam'ı öğretmişti. İslam'ın İslam tanımı, İslam nedir, İslam'ın şartları, namaz oluruz, zekat, hac. Bunlar, bunların terkinin, tekfiri, tekfir edilmemesi. Şimdi iman diye ayrı bir bölüm, ayrı bir bab artık açılıyor bundan sonra. Burada getirdiği ilk soru iman nedir? İman, luhaten tasdik demektir. Yani bir şeyi onaylamak demektir. Tasdik ise kalple olur. Normalde luhata başvursak, değil mi? Böyle algılamamız lazım. Ama şeriat da hiçbir zaman şeriat o kelimeye ayrı bir mana verdiyse luhat manasına başvurulmaz mesela nefaka kelimesi Araplarda daha önce farenin tarlayı delmesine deniyor fare tarladan buradan giriyor sen arkadan bekliyorsun buradan çıksın bir bakın alakasız bir yerden çıkıyor münafık bu yüzden deniyor çünkü girdiği ve çıktığı yer belli değil iki tane ayrı yüzü var Nifak kelimesini Arapların literatürüne koyan Kur'an'dır. O tarihe kadar Arapların nifak kelimesini kullanmıyordular. Şeriat o kelimenin içerisine bir mana yükledi. Aynı şekilde iman kelimesi evet lugaten tasdiktir. O yüzden Ebu Hanife benzeri mürciye fuka iman tasdiktir demişlerdir. Ancak muteber olan şimdi birazdan zikredeceğiz inşallah kabul edilen şer'i manasıdır yoksa luhat manası değildir iman söz ve ameldir çünkü kalp hiçbir zaman bilinmez dünya ahkamı zahire göre olduğu için zahirde bilinecek iki şey vardır ya kişilerin sözleri bilinir ya da amelleri bilinir kalplerindeki itikadı gene sözlerinden anlaşılır öyle mi? itikattan da insan kafir olur ama nereden bileceksin itikadının batılını veya hak oluşunu Adamın sözünden veya amelinden Bu neden nedir ki Müellif Rahimehullah iman nedir sorusuna iman söz ve ameldir diyor Hem kalbin Burası önemli Hem dilin sözü Kalbin ne sözü vardır O işte itikattır Dilin sözü La ilahe illallah söylemesi Allah'ın ona söylemeyi emrettiği şeyleri söylemesi Bu dilin sözüdür Kalbin dilin ve azaların da amelidir Kalp de amel eder, dil de amel eder, azalar da amel ederler. İtaat ile artar, günahlar dolayısıyla eksilir, iman hususunda müminler arasında fazilet farkı vardır. İşte bu ehli sünnet vel cemaatin üzerinde olduğu akı dedi. Şimdi Şeyh Huluslam İbn-i diyor ki, öncesinde tabi bu iman risalesinde şeyden bahsediyor, Ehli sünnetle mürciye fukaha arasındaki işte İman tasdik midir değil midir sadece o tartışmayı anlattıktan sonra diyor ki bu tartışma kimi zaman kelime üzerinde ve bazen de mana ile ilgili olmuştur. Ebu Hanife ile diğer ulema arasındaki imanın tanımı sadece nerededir? Lafızdadır. Yoksa hakikatte bir iman ayrımı yoktur. Neden? Ebu Hanife'nin işte kendisine nispet edilen ki Allah bilir o mu yazmış yazmamış mı? Fıkıl ebsattır. İşte fıkhıl ekberdir. Orada insan abdestsiz namaz kılarsa ne olur? Tekfir edilir. Bu bir ameldir. Amelden tekfir etmiştir Ebu Hanife. Ama ameli imanın tanımının içerisine koymamıştır. Ebu Hanife rahimahullah. Diyor ki bu tartışma, İbn-i Teymiye bunu anlatıyor. Bu tartışma bazen lafzı olmuştur, bazen manevi olmuştur. Mürceni kerramiye fırkası gibi birazdan gelecek sefer onların tekfirine icma etmişler. Fıkhı imamları yukarıda anlattığımız hükümlerden hiçbir üzerinde tartışmamışlardır. Onların tartışma alanı kelimeler olmuştur. Yani tanım yapmak noktasında tartışmışlar. Biri bir tanım yaparken farklı yapıyor. İbadeti biri tan tağutu tanımlıyor İmam Malik diyor Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir. Başka bir alim çıkıyor diyor Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olandır. İmam Malik de aslında bunu kastediyor tanım yaparken ama o öyle kasır bir tanım yapmış diğer alim daha böyle mücmel bir tanım yapmış hatırlayın ibadet veselesini anlatırken ne dedin ismin cami'inle kulli ma Allahu yuh ve yerdahümünel akval vel amal el zahireti var Allah'ın sebebi oldu gizli açık bütün zahir söz ve ameller ibadetti öyle mi İşte bu tanım genel bir tanım ama bunun bazı eksik noktaları vardı neydi işte reddedilmesi gerekenleri reddetmesi vesairdi Genel bir tanım vardır. O neden nedir ki bazen tanımlar alimler katında değişir? Bakın başka bir mesele önemli. Üzerinde çok açıyorum. Dikkat ediyorsanız bu haftaya kadar hiçbir dersi açmadım bu açtığım kadar. Çünkü burası çok önemli. Mesela İmam Malik Edirley Şeriyes sahiir, değil mi? Bütün ulema Kur'an, Sünnet, icma kıyas derler. Tabii muhtalar olan kıyas. Bakın İmam Malik'e göre Medine ehlinin ameli hüccettir. Yani. Baktığımız zaman diğer bütün hiçbir ulema böyle bir şey zikretmemiştir. Nasıl hükçet olsun Medine ehli nameli? Ama İmam Malik'e göre bu hükçettir. Şimdi İmam Malik ayrı bir teşrik kaynağına mı aşağı iman ediyor? Yok. Ama iki grubun, İmam Malik'in yolunu izleme izleme diğer bütün alimlerin bu iki grubun hücceti tanımlarken yaptıkları farklı izahatların hiçbir önemi yoktur. Bugünkü bir bazı insanlar kıyası reddediyorlar mesela. Yani ehl-i sünnet muteber kıyası kabul etmiş ama Kıyası kabul etmemek demek zaten usulü bir ihtilaftır Lafzen bir ihtilaftır Niye? Kıyasın alındığı yer zaten Kur'an sünnettir Hani icmaya hüccettir derken icma kendi zatında hüccet değil İnsanlar bazen batıla da tamam olmamakla beraber çoğunluğu ittifak edebilirler batıla da İcma neden hüccettir? Çünkü Kur'an ve sünnetten dayandığı bir delil vardır. Asıl da hüccet Kur'an ve sünnettir. Sonra icma, kıyas, biri demiş Medine ameli, biri demiş başka masalih mursale demişler bazı alimler. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani bazı şeylerin tanımındaki ihtilaf lafzidir, hakiki değildir. Hakiki ihtilafın boyutu düşünülür. İhtilaf eden tarafın kafirliği konuşulur. Kafir midir, değil midir bu konuşulur. Ama lafzı ise bu böyle değildir ki Ebu Hanife ile Cumhur ulema arasındaki ihtilaf lafzidir, hakiki değildir. Sahabelerden, tabi'in imamlarından ve selefin çoğunluğundan gelen görüşe göre ki bu görüş hadis alimler tarafından desteklendiği gibi ehl-i sünnet yolu olarak isimlendirilir. İman söz ve amel olarak hem artar hem eksilir. İbadetle artar Allah'a isyanla eksilir. Ayrıca imandan istisna yapılabilir. Nedir istisna? İnşallah müminim demek. Mesela. Yani bu normalde neye benziyor? Allah dilerse müminim o zaman şüphe mi ediyorum imanımdan? Mürcelemişler ki iman tasdiktir. Böyle bir söz şüphedir o yüzden kafir olur bunu diyen demişler. Halbuki sahabenin hepsini yapmışlar? imanda istisna yapmışlar. Nitekim sahabilerden Umeyr İbni Habib El-Hatmi Allah'ından razı olsun demiştir ki iman hem artar hem azalır deyince kendisine bu artış ve azalış nasıl olur diye sorduklarında o da bu soruya Allah'ı zikrettiğimiz, ona hamd ettiğimiz onu tesbih ettiğimiz zaman bu yaptıklarımız imanın artışı. Buna karşılık Allah'tan gafil kaldığımız, onu unuttuğumuz ve ihmal ettiğimiz zaman bu yaptığımız da imanın azalışı olur diye cevap vermiştir. Bu sözler ilk Müslümanların çoğunluğunun bu konudaki sözlerine örnek teşkil eder diyor İbn-i Teymi. Yani sahabenin ortada bir açık bir ittifakı var. İlk Müslümanların bir kısmıyla Daha sonraki dönemin çoğu alimleri imanı söz, amel Ve niyet olarak tarif etmişlerdi Bak İbn-i farklı tanımları Getiriyor Birileri niyeti de katmış tanımın içine Bak müellif hangi tanımı seçmişti Söz ve amel dirilemişti Sonraki bir grup ulema demiş ki Söz, amel ve niyettir Sonraki dönemin bazı alimleri Bunun söz, amel, niyet ve sünnete Uymak şeklinde tamamlanmıştır Sonradan çıkanlar böyle de bir tanım yapmış Bunlar arasında iman dille söylemek, kalple inanmak ve vücudun organlarıyla amel etmek diyenler de çıkmıştır. Bakın her bir grup farklı farklı tanımlar yapmış. Neden? Asrın ihtiyacı olan o asırdaki sıkıntıya göre bir tanım yapmıştırlar. Biz diyoruz ki Allah'a imanın gerekliliği tağutu inkar etmektir. Bunlar diyorlar ki telepiler ya bunların işi gücü tağut diyorlar. Niye asrın hastalığı bu olduğu için bu zikrediliyor? Selef zaten taahhütü inkar ediyordular ama o dönemde böyle bir problem olmadığı için, darül İslam olduğu için ne yapıyorlardı? Başka meselelere yönleniyordu. Kur'an mahluk mudur? Allah'a hasretle görülür mü, görülmez mi? Bu de tartışmışlar. Bu son ifadeyi Ali İbni Ebu Rıza'dan rivayet ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayandıran olmuştur. Bu son tanım var ya, zayıf bir hadis var. Fakat Ebu Salt el Haravi'ye ait olan bir hadis kitabında yer alan bu iddia, Hadis alimlerinin ortak görüşüne göre asılsızdır. Yani peygamber bunu söylememiştir. Bu son yaptığımız iman tanımı vardı ya. Neydi o tanım? İman dille söylemek, kalple inanmak ve vücudun organlarıyla amel etmektir. Bu tanım zayıf bir hadis. Sonraları bazıları bu görüşe gitmişler. Gerçi yukarıdaki tarifler arasında manaca fark yoktur. Bakın İbn-i Teymi'nin bu ibaresi çok önemlidir. Tanımlarda fark var lafzen ama mana bakımından hepsi aynıdır diyor. Fakat ilk dönem Müslümanlarının tarifinde kullanılan kayıtsız söz ve amel terimleri kalp ve dilin sözü ile kalp ve organların amelini kapsam, kapsamlarını alırlar. Yani bu yapılan bütün tanımlar kalbin amellerini, sözün amellerini hepsini içerisine alan genel tanımlardır. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir yerde der ki onlar dilleriyle kalbinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Kim bunlar? Münafıklar. Orada iman yok. Niye? Dille söylüyorlar, kalple söylemiyorlar. İman demek ki bu kombinasyondan meydana geliyor. Kalbin, dilin ve amellerin birbiriyle uyumlu hareketinden iman tanımı ortaya çıkıyor. Bunun gibi kalplerin ameli ile uyumlu olmaksızın organların ameli de münafıkların amellerindendir ki Allah böyle bir imanı kabul etmez. Buna göre ilk dönem alimlerinin tarifi hem zahiri hem de batini olarak sözü ve ameli kapsamına alır. Batini ve zahiri olarak. Uzun uzadıya İbn-i Teymiye Rahimullah burada e, sözler getiriyor. Ahmet bin Hanbel ehli hadisin hepsinin ameli imana kattıklarına dair rivayetler getiriyor. Sonra devamında şöyle söylüyor. Öte yandan Hamad İbni Ebu Süleyman ve taraftarları imanın üstünlükle nitelenebileceğini, amellerin onun kapsamına gireceğini ve istisna kabul edileceğini kabul etmemişlerdir. Yani amelin imandan olmadığını, inşallah müminim diyenin kafir olduğunu söylemişler. Kim söylemiş? Hammad İbni Ebu Süleyman. Bu da Ebu Hanife'nin hocası. Bu adamın da mürci olduğuna selef ittifak etmişler. Onun mürci olduğuna şüphe yoktur diyor İbrahim Ennekai. Tabiinin büyükleri bunlar. Hammad için böyle söylüyorlar. Zaten Ebu Hanife çok sevdiği için oğluna Hammad adını koyuyor. Ebu Hanife'nin bir oğluna da Hammad'dır. Zamanla kazandığı taraftarlarla birlikte bu küfeli gruplara ve daha sonrakilere katıldı. Şunu hemen belirtmeliyim ki diyor, ilk dönem alimleri, selef ile mezhep imamları mürcie mesebin taraftarlarına şiddetle karşı çıkmalarına, onları bidatçı ilan edip ağır sözlerle kınamalarına rağmen ben hiç kimsenin onları kâfir dediğini bilmiyorum. Bu doğrudur. Yani Ebu Hanife bu tanımı yaptı diye hiçbir selef onu tekfir etmemişti. Çok ağır sözler söyleyen alimler görebilirsiniz. Hatip el-Baghdadi'nin Deccal dediğini okuyabilirsiniz Ebu Hanife için. İmam Bukhari'nin sapıktır dediğini okuyabilirsiniz. Hat-ı İbad adlı kitabında. Gene ee, şeylerden Ehli Hadis'in otorite isimlerinden İbni Kuteybe'nin Hadis Müdafası kitabına baktığınız zaman Ebu Hanife kitabın yarısına ayırmış. Hani onu kötüleyen nakilleri toplamış Seleften. Bu alimlerin bu nakillerine bakarak, biz haşa kötü konuşmuyoruz. Çünkü alimler arasında böyle şeyler zamanda olmuştur. Bunların bizim için hiçbir ehemmiyeti yoktur. İmam Taberi de Ahmet bin Hanbel için o fakih değildir demiştir. Dönemin Hanbelleri onu bir köye hapsetmişlerdir. Taberi orada vefat etmiştir. Yani İmam Taberi müfessirlerin imamıdır öyle mi? Herkes öyle lakaplandırır. Ama Ahmet bin Hanbel gibi ehli hadisin imamına, o muhaddistir, fakih değildir diyor. İnsanların taasuklarından böyle yapıyorlar. Biz bakıyoruz mesela ehli hadisin başından biri. İmam Veki'i kimin hocası? İmam Şafii'nin hocası. Değil mi? Ehli hadistir. İmam Zahebi onun için der ki, İmam Veki için e, rical kitabında İmam Veki emiril müminin fil hadistir der. Hadiste müminlerin emiridir der İmam Veki için. Hadiste müminlerin emiri olmak en ziyade üst mertebedir. Ha demek ki biz anlıyoruz ki alimler birbirlerine bazı tenkitler yapmışlar. Veki'nin naklini yapayım da anlaşılsın inşallah. Veki'ye biri diyor ki Ebu Hanif'e hata etmiştir. Veki diyor ki Ebu Hanif'e hata etmiştir diyen hata etmiştir diyor. Övüyor. Seleften mesela gene İmam Malik diyor. Bu adam diyor dağın altın olduğunu iddia etsek ispatlar o kadar zekidir diyor. Yani onu öven onlarca nakli ile beraber onu yeren kadar de kadar vasıflan nakillerde görebilirsiniz. Bu kadar ağır konuşmasına rağmen ehli sünnetten kimse tekfir etmemiştir böyle bir iman tanımı yapan ne Ebu Hanife'yi ne de Eteba'ını. Ahmet bin Âmel ehli sünnetin imamı imamıdır lakabı. Öyledir. Tekfir ettiğini kimse rivayet edebilir mi? Hayır. İbn Teymi' ehli sünnetin müdafacısı mıdır? Evet. İbn Teymi'nin hiç siz tekfir ettiğini gördünüz mü? Hayır. İbn Teymiye rahimeullah böyle bir şey yapmıyor. Bu nedenle i̇bn Teymiye bunu naklediyor ki Seleften kimseden ben bunu işitmedim diyor. Tersine imamlar onların bu görüşleri yüzünden kafir sayılmayacaklarını görüş birliğiyle söylemişlerdir. Nitekim gerek Ahmet bin Hanbel ve gerekse onun dışında kalan imamlar mürciye mezhebini tutanların kafir sayılmayacaklarını açıkça belirtmişlerdir. Gerek Ahmet bin Hanbel'den ve gerekse diğer mezhep imamlarından mürciye mezhebi mensuplarının kafir olduğu veya kafir olup olmadıkları tartışmalı bidatçılar olduğu şekilde bir görüş kim naklederse büyük bir hata içindedir. Kim kafir olduklarını naklederse veya tekfirinde ihtilaf olan bidat tehli gibi kaderiler, mürciler, cehmiler, mutezileler bunların tekfirlerinde ihtilaf var bazı grupların. Kim derse bunlar da böyle bir gruptur. Yani kimisi tekfir edebilir, kimisi edemez. Bu da hata etmiştir diyor. Evet. Ahmet bin Haber ile diğer imamlardan doğru şekilde nakledilecek görüş, onların cehmiye, müşebbiye mesebine, taraftar olanlarla bunlara benzer görüşler savunanları kafir saydıkları şeklindedir. Müşebbiye, Allah'ın yarattıklarına benzeten kafirlerin, kafir fırkan adı. Müşebihe. Cehmiye'de Allah'ın isim sıfatlarını inkar eden Taife'nin adı. Bunların da kafir olduğuna ittifak etmiş. Ahmet'ten ve diğerlerinden nakledilmiş. Ahmet bin Habbel ne haricileri ne de kaderiye mezhebinin taraftarlarını kafir saymamıştır. Kaderiyeler ama ne yapıyorsalar, ilim sıfatını kabul ediyorsalar demiş. Çünkü kaderiler ne yapmışlardı? Kaderi inkar etmişlerdi. Bir grup kaderiler dediler ki, Tamam kader vardır ama Allah dediler kulların yaptıklarını yaratmaz. Kul kendi amelini yaratır demişler. Böyle saçma saçma bidat sözlere sapmışlar. Selef onları tekfir etmiş. Bu mezheplerin ilim sıfatını kabul etmeleri nedeniyle Ahmet bunları umumi olarak tekfir etmişti. Şey, et bunları tekfir etmemiştir. Allah'ın ilmini kabul ettikleri için. Bununla birlikte onun bu mezhepleri kafir saydığı şeklinde bir başka rivayette vardır. Ama diğer rivayette de gene ihtilaflı olan gruptan olduğu için tekfir etmiş. Allah'ın doğrusunu bilendir. Ahmet bin Hanbel'in mürciye mezhebini kafir saymadığı kesin ve tartışmasızdır. Cehmiye mezhebine gelince gerek bu mezhebin ileri gelenlerini, gerek ben Cehmiye taraftarıyım diye herkesi ve gerekse bu mezhebin bazı görüşlerine katılanları kafir saymadığı da gerçektir. Yani şimdi bakın bir adam mesela bugün Allah her yerdedir diyenler cehmiyeye muvafakat etmişlerdir. Doğru mu? Sözde. Allah her yerdedir diyor bu toplumun hepsi. Adamlar sadece bu sözü söylüyorlar diye. Şimdi oy, okul, askerlik, Allah'ın dinden irade etmeleri, taahhuta muhakeme olan hepsini bir kenara bırakın. Diyelim ki hepsinden salimler. Bu küfürlerin, şirklerin hiçbirisini işlemiyorlar. Bu adamlar sadece deseler ki Allah her yerdedir, mekandan münezzehtir bu adamlar bu sözlerinde cehmiye'yi muvaffakat etmişlerdir ama bundan tekfir edilmezler. Adamın sözden neyi kastettiği önemli. Eğer cehmilerin dediği gibi isim sıfatları nef kastediyorsa, Allah görmez, işitmez, duymaz gibi ayetleri yalanlayacak şekilde bir nefi ise, bu adam kafirdir. Ama yok adam Allah iştir görür ama bu meselede de böyle itikat edilir diyorsa bu adam pis bir bidatçıdır öyle mi? Diyor ki devamında tersine halkı görüşlerini benimsemeye çağıran ve çağrılana uymayanlar ağır şekilde cezalandıran cehmiye temsilcilerinin arkasında namaz kılmıştır. Evet İmam Ahmet bin Hanbel mukallit olan cehmilerin arkasında namaz kılmıştır. İbn-i mecmuatül Mecmuatul Fetavada diyor ki hafii bidatlara çağıranlar eğer davetçiseler biz onları tekfir ederiz. Hafii bidatlar. Örnek veriyor Kur'an mahluktur demek gibi işte Allah'ın ahirette görülmez gibi değil mi? O hadis ulaşması lazım adama ki Allah'ın ahirette görüldüğüne dair ve benzeri şeyler. Bunlar diyor mukallisseler fısklarına hükmederiz. İkametü yaptıktan sonra kafir olduklarına hükmederiz. O yüzden Ahmet bin Anbel o dönemde Cehmiye'nin bazı temsilcilerinin arkasında namaz kılmıştır. Bu bir nakildir bakın. İbn-i Teymiye Mecmuatü Feteva'da Başka der ki Fırkaların görüşlerine dair nakil yapan Kitapların hepsinin yazarları Mu'teziledir der O yüzden nakiller çok sağlıklı Değildir der kendisi söyler Şimdi böyle nakil yapıyor Arkasında namaz kılmış diyor da Namazını iade etmediğinin delili nedir Seleften birçok imam İmam Malik ve benzerleri ne diyorlar Eğer İmam Cehmi ise sen arkasında Namazı kıl git iade et Değil mi Kaç tanesi bunu söylüyorlar. Adam biri görmüş Ahmet Cehmi'nin arkasından namaz kılmış. Adam nereden biliyor ona Müslüman dediğini öyle mi? Buna hiçbir karini yok. Peki fırkalar hakkında kitap yazanlar kim? Şehristani. Bu hepsi itizale bazı konularda meyleden insanlar. İmam Eş'ari El-Mekalat adlı kitabı. Gene fırkaların görüşlerini naklediyor. El-Mekalatul İslamîn Vaktilâfil Musallîn kitabını alır. İslamilerin sözleri ve namaz kılanların ihtilafları diyor. Kitabı böyle isimlendiriyor. Bunların hepsi sağlıklı bilgiler içermiyor. Devam ediyor İbn-i Teymiye diyor ki ne o ve ne de diğer imamlar bu adamları kafir saymadıkları gibi onların mümin olduklarına arkalarında namaz kılınıp hac edilebileceğini, onlarla birlikte savaşa çıkabileceğine ve onlara diğer meşhur imamlar gibi isyan edilmeyeceğine inanmışlardır. Bununla birlikte onların söylediği aslında Büyük küfür olmakla birlikte diyor, yanlış yapıyor. Ben Arapça metnine baktım, bu tercüme hatalı. Kufrul ekber değil, kufrun azim diyor. Bunlar önemli küfürlerdir. Yani kafi bidatlar da olsa Allah'ın ahirette görülmesini inkar etmek, Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemek bunların her biri nedir? Büyük bidatlardır, büyük küfürlerdir. Olmakla birlikte böyle olduklarını bilmeden söyledikleri bu sözlere karşı çıkmış ve bu sözlere imkanlar ölçüsünde karşı koymak için onlarla mücadele etmiştir. Böylece dinin ve sünnetin prensiplerini ortaya koyarak Allah ve Resulullah'a itaat görevini yerine getirdiği gibi sapık cehmiye taraftarlarının bidatlarına da karşı koymuştur diyor. Uzun uza diye devam ediyor. Şimdi buraya kadar aktardıklarımdan şöyle bir tabloyu çizelim. Bir, hariciler ve mutezileler imanda birbirine yakın olan iki taifedir. Neden? Onlar haram haramların hepsini küfrün şubelerinden saydıkları için günah işleyen herkesi tekfir etmişlerdir. Hariciler ve Mutezileler. Mürciyelerle Cehmiyeler de hiçbir ameli imanın müsemması içerisine dahil etmedikleri için hiçbir amelden insanlar tekfir etmemişlerdir. Ehli Sünnet ise bazı amelleri imanın gereği olarak kıldığı için onu terk edenleri tekfir etmiş, bazı amelleri yapmayanlarda da tekfir etmemişlerdir. Ehli sünnetin bu itikadını ancak sahabeden gelen nakille bilebiliriz. Yoksa aksi takdirde iman meselesinde sapmamız an meselesi değildir yani. Bakarsınız bir takım insanlar ama, amel imandandır derler ama aslında kendileri küfür işleyenler tekfir etmiyorlardır İbn-i Teymiye Mecmuatür Fetavar'da bundan bahsederken diyor ki bugün birçok insan ehli hadisi tazim etmesine rağmen ehli hadisin değerini ve ehemmiyetini insanlara anlatmasına rağmen itikatta cehmiye'nin mesebin anlatmaktadırlar diyor. Niye onlar imanı ne sayıyorlar? Marifetullah Allah'ı bilmek sayıyor. Adama diyorsun bu adam kafir mi? Diyor ki adam Allah'ı mı inkar ediyor? Adam dini mi inkar ediyor? küfrü inkarla kayıtlı kılmak cehmiye'nin mezhebidir. O yüzden imanın bu hem ehli sünnetin katında hem de diğer mezheplerin katındaki yerini bilirsek güzel Müslümanlar biz önümüze çıkacak diğer bütün ihtilaflı meselelerde Allah'ın izniyle salim bir yol tutturabiliriz. Aksi takdirde bir takım insanların yaptığı gibi küfür işler bizim itikadımız sağlam deriz. Bir takım adamların yaptığı gibi de ya bu amel yapılmaması lazım der haram olan bir şeyden müslümanları tekfir edebiliriz Allah korusun demek ki iman söz ve amel ehli Sünnet'in yanında genel tanımıyla tasdik bunun sadece lügati manası şer'i manası söz ve ameldir diğer soru bu bölümde bapta getirdiği imanın hem söz hem amel oluşuna delil nedir imanın hem söz hem amel oluşuna delil nedir Cevap olarak diyor ki, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi. Hucuras suresi 7. Araf 158, o halde Allah'a ve Resulüne iman edin. Bu da dine ancak kendileriyle kulun girebildiği iki şahadetin anlamıdır. Böyle bir şahadet itikat itibariyle kalbin ameli, onu söylemek itibariyle de dilin amelidir. Bunlar birbirleriyle uyum arz etmedikçe faydası olmaz kişiye. Yüce Allah da Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir diye buyurmaktadır ki maksat kıblenin değiştirilmesinden önce Beytül Maktis'e doğru kılınan namazlardır. Allah namazı iman olarak isimlendirmiş. O Beytül Maktis'e doğru namaz kılan insanlar öldükleri zaman müşrikler dediler ki sizin o arkadaşlarınız vardı Beytül Maktis'i namaz kılıyordular öldüler. Şimdi kıbleyi değiştirdiniz. E siz tekfir ediyorsunuz bu kıbleye dönüp namaz kılmayanları. E dediler sizin arkadaşlarınızın durumu ne olacak? Allah da bu ayeti indirdi. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Allah bir ameli iman olarak isimlendirdi. Bir ameli, bir itaati daha doğrusu. Çünkü ameller iki çeşittir bakın. Bir, emirler iki yasaklardır. Namaz Allah'ın emir buyruklarının içerisinden bir tanesidir. Allah emirlerden birini iman olarak vasıflamıştır. Gene yasaklar içerisinden mesela faiz yemek. Bu da bir haramdır. Bu da bir haramdır. Bunu işlemek de küfürdür. Ama kişi dinden çıkarmaz. Burada da yoldan taşı kaldırmak da imandır. Ama onu terk etmek de imandan çıkarmaz. La ilahe illallah da amelin bir şubesidir. imanın bir şubesidir. İman ıtlak edilir, kullanılırken. Ama onu terk etmek dinden çıkartır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek İsyanlardan, yasaklardan bir tanesidir. Veya namazı terk etmek yasaklardan bir tanesidir. Bunlar kişiyi dinden çıkartıyorken diğer zina gibi, faiz gibi yasaklar kişiyi dinden çıkarmaz. Burada yüce Allah namazın tamamına iman adını vermektedir ki namazla hem kalbin, hem dilin, hem de ağızların amellerini bir arada ihtiva eder. Peygamber Efessem cihadı Kadir gecesinde namaz kılmayı Ramazan orucunu tutup Ramazan gecelerinde namaz kılmayı, ganimetin beşte birini ödemeyi ve diğer başka amelleri imandan saymıştır. Diyor ki, hadiste Nebi Sallallahu Alaihi Wasallam, El-Imanu bid'a ve sab'una şube, İman yetmiş küsur şubedir. Ednaha imatatul tarik En aşağısı yoldan eza verici bir şey kaldırmak, Ve alaha kelimetü la ilahe illallah. En üstünü de la ilahe illallah kelimesidir. Aklınızda bulunsun, Bey Haki'nin iman Risalesi vardır. Orada bu 70 küsür şubenin her birini tek tek saymıştır. Kur'an ve sünnet naslarından çıkartarak. 70 küsür şubeyi ve demiştir ki bunların her biri bunların her biri imandandır ama bunların her birinin terki kişi kafir yapmaz. Bazılarının terki kafir yaparken bazılarının terki kafir yapmaz demektir. Yani bu ve benzeri, burada zikrettiği bu ee, saydığımız am amellerin imandan olması demek imandandır deyince bunları terk eden de kafirdir manasına gelmemekte. Şeyhul İslam İbn-i Teymiyye'nin akidetul vasitiyayı biliyorsunuz. Vasitiyye ne demek? Orta akide demek. Vasat var ya, orta akide. Çünkü ehl sünnet, imanda kimle kimin arasında? Mürciye ile haricilerin arasında. Şimdi i̇şte diğer meselelerde hep kaderde kaderilerle cebrilerin arasında, değil mi? Yani her meselede bir orta bölümde diyor ki İbn Teymiyye Akide-i Ehli Sünnet'in usulünden biri de şudur. Din ve iman hem söz hem ameldir. Kalbin, dilin ve organların amelidir ve iman itaat ile artar, isyan ile azalır. Bununla birlikte onlar Ehli Sünnet, Ehli Kıble'yi Haricilerin yaptığı gibi sırf isyanları ve günahları günahı büyük günahlarla sebebiyle tekfir etmezler. Bakın burada önemli bir yer geldi. İbn-i Teymiye naklediyor. İbare kayıtlı. Ehli sünnet, ehli kıbleyi haricilerin yaptığı gibi günahtan dolayı tekfir etmez. Yoksa şirkten dolayı tekfir etmez değil. Bütün ulema rafizilere kafir demiş. Rafizilerin hepsi kıbleye dönüyorlar. Eğer bugünkü cahil ahmakların algıladığı gibi... Her kıbleye dönen ehli kıble dersek biz ne olur? Her kıble ehli, Herkese ehli kıble dersek hiçbirini tekfir edemez bu kaideyle. Ama bu kaide böyle kullanılmaz. Asrın kalbinde hastalıklı olan bidatçıları ne yapıyorlar hep? Ne bulursalar yapışıyorlar anlamadan. Yani sizler ok ders yapıyoruz, okuyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Anlamadığınız bir ibareye hemen yapışmayın. Önce ibareyi defalarca bir okuyun. Defalarca idrak edin. Neyi nasıl kastediyor alimler onu anladıktan sonra birilerine nakledin. Bir şey okuyup anlayamadıysanız da muhakkak birileri vardır sizden biraz daha fazla bilen. Onlara gidin sorun, cem etmelerini isteyin. Yoksa aksi takdirde Allah korusun ne olur? Ortada her okuduğu kitaptan farklı şeyler anlayan zahiriler topluluğu türer. i̇bn Azim böyle olduğu için şazdır. İbn-i Azim müziğe helal diyor. İbn-i altın yüzeye takmaya helal diyor. Ne kadar şaz fetva varsa hepsi İbn-i çıkıyor. Niye? Bu usulle yetişmiş. Kendisi okumuş, ibareleri anlamamış, suhufi deniyor, saifeci deniyor, sayfelerden öğrenmiş, anlayamamış bazı meseleleri, o yüzden hatalar etmiş. O yüzden ilim meclislerine muhtaçız. Ki oralardaki bu ilmi ne yapalım? Müzakere edelim, karşılıklı nasları fıkk edip çalışalım ki, Allah subhanehu ve teala bizi bu anlayışta rızıklandırır. Devam ediyor İbni Teymiye diyor ki aksine masiyetlere rağmen din kardeşliği devam eder. Nitekim Allah subhanehu ve teala kıssas ayetinde şöyle buyurmuştur. Fakat kim yani katil kardeşi tarafından affedilirse o zaman uygun olanı yapması güzele onu ödemesi gerekir. Eğer inananlardan iki grup vuruşurlarsa arasını düzeltin. Şayet biri ötekisine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünce kadar saldıran tarafla vuruşun. Allah'ın buyruğuna dönerse artık onların arasını adaletle düzeltin ve adil olun. Allah adalette hareket edenleri sever. Muhakkak müminler kardeşler kardeşlerin arasını düzeltin. Devam ediyor i̇bn Teymiyye sözlerine. Onlar zahir olanları büsbütün imansız sayarak ebedi cehennemde kalacağını da söylemezler. Yani ehli sünnet haram işleyenlerin cehennemde ebedi kalacağını söylemez. Bunu kim söylemişti? Haricilerle mutezilenler. Mu'tezile böylelere imansız sayarak sonsuza kadar cehennemde kalacakları görüşündedirler. Halbuki fasık iman dairesi içerisindedir diyor İbn Teymiyye rahimehullah. Bu da Ehl-i Sünnet'in bu iman meselesindeki, imanın şubeleri meselesindeki görüşüdür. Gene diğer soru imanın artıp eksildiğinin delili nedir? İman artar ve azalır. Ee, yüce Allah'ın şu buyruğudur diyor Fetih Suresi 4. "İmanlılar ile birlikte imanlarını artırsın." diye. Kehs Suresi 13 Biz de hidayetlerini arttırdık. Allah hidayete erenden hidayetini arttırır. Hidayeti bulandan ise hidayetlerini arttırmıştır. İman edenlerin imanını arttırsın. Vesaire zikrettiği diğer bütün ayetler. Bu ve buna benzer Kur'an'dan ve sünnetten saymakla bitiremeyeceğimiz kadar ne var? İmanın artacağına ve azalacağına dair delil var. İmanın artıp azalmasını kim kabul etmiyor gene? mürcie ne yapmamıştır bunlar? Kabul etmemişlerdir. Sonuç itibariyle iman sözü ve ameldir. İtaatle artar, masiyetle azalır. Bu selefin, sahabenin, tabin ve etbaat tabinin hayırlı nesillerin üzerinde olduğu itikattır. O yüzden bu haftaki dersi bundan bırakacağım. Çünkü bu mesele biraz tafsilatlı, detaylı bir mesele. Anlayıp idrak etmek önemli.